telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradio@acikradio.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Zeynep Türkmen'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bu hafta konuğumuz Acış Şasa arkadaşımız ...Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Evet, e, Aziz Bey... E, ...2014 yılında... ...baya bir toparlanma... E, ...çalışması yürüttünüz. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak. E, neredeyiz? Neler yaptınız? E, özellikle... ...Afet'e müdahale konusunda... ...Türkiye'nin geldiği... E, ...noktayı... Ee, en iyi bilen arkadaşlarımızdan birisiniz. Çeşitli kuruluşlarla ortak çalışmalarınız yürütüyor, yürüyor. Ee, protokoller yapıyorsunuz. Evet, başlayalım. Şimdi, Haberleşmede ne durumdayız? Şimdi haberleşmeye girmeden önce tabii haberleşmenin e, yani müthiş bir toparlanma var. E, o tespitinizde haklısınız. Fakat o toparlanmanın esas sebebi ki bizim de toparlanmamızı veyahut bizim de önümüzün açılmasını sağlayan Esas olay Türkiye Afet Müdahale Planı ee, AFAD Başkanlığı tarafından e, başlatılan bir çalışmayla e, hizmet grubu ekseninde e, yepyeni bir yapılanma e, düze düzenine girildi. Evet. E, bu ya asla Devrim çünkü bugüne kadar. E, Belki en büyük eksik 99 depreminden önceki en büyük eksip, eksik bu hizmet grubu gibi akılcı bir mekanizmanın e, devreye sokulamamasıydı. Bir tek biz haberleşme hizmet grubunu e, biraz zorlayarak İstanbul'da e, devreye sokmuştuk ki haber, hizmet grubu mekanizmasının... Ee, maalesef 1988'e kadar gidiyor. Düşünün 88'den 99'a kadar hiçbir şekilde çalıştırılmamış. Evet. Hizmet grubunu bir tanımlayabilir miyiz? Bir de bir iki örnekle de açabilir miyiz? Ee, hizmet grubu e, tarif edilmiş belirli hizmetlerin yani afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında, sonrasında? E, tanımlanmış bir takım hizmetlerin e, bir lider kuruluş veya ana çözüm ortağı deniyor tam da ona bir veya iki ana çözüm ortağının ekseninde destek çözüm ortaklarıyla yani aynı konuda e, hizmet verme kapasitesine veya potansiyelleri sahip e, kuruluşların bir masa etrafında toplanıp ortak çözüm üretmesidir. Evet. Bu, bu anlamda mesela haberleşme, evet. Başlı başına bir hizmet grubu. Değil başlı mi? başına bir hizmet grubudur ve şeydir birincil yani en önde en en birincil en önemli hizmet grubu olarak tanımlanmaktadır. Evet. Şimdi bu yapılanma. Dünyanın başka bir yerinde yok. Ee, son derece mantıklı bir yap yapılanma. Ee, bunun kıymeti maalesef çok uzun bir anlaşılamamış. Fakat şimdi anlaşıldı. Ve bu eksende bu olay ilerliyor. Ne oldu? Ee, şu oldu. Dokuz tane hizmet grubuydu. Bu 27'ye e, daha yani mikronize edildi diyelim. Veya daha e, detaya inildi. Evet. 27 tane hizmet grubu var. Bunun 24'ünde burada ikinci enteresan nokta. 24'ünde e, gönüllü katılım öngörüldü. Bu gönüllü katılımının olacağı da İstanbul'da yapılan iki sene evvel yapılan ve bütün kurumların katıldığı bir arama konferansı. Delphi metoduyla yürütülen bir arama konferansının bir türü Delphi metodu. Yani bir evet. ortak iradeyle, ortak kararla bu noktaya varıldı. Evet. Şimdi ortak olarak nokta, bu noktaya varılması çok önemli. Yani bunun artık dönüşü yok. kimsinin hani bu, bu, bu aşamadan sonra olurdu olmazdı diyecek şeyi yok. Ee, 24 tanesinde e, gönüllü katılımı öngörüldü. Şu ana kadar bu 24'ün sadece iki tanesinde e, var. Ki zaten o 99 depremi öncesinde de vardı. Biri biz 90'dan beri. ...haberleşmede... ...98'den beri de Akut... ...arama kurtarma fazla ki daha sonra oraya... E, ...KEA falan da... ...dahil oldu daha ama... Oldu. E, ...bunun arzinde şu anda... ...aslında gönüllü katılım yok... ...bir kere bunu... E, ...ama ileride olması öngörülüyor... ...şimdi burada önüm, önümüzdeki dönemde... E, ...şu demektir bu... ...çok ciddi bir çalışma yapılması gerekecek... ...yani kalan 22 tane hizmet grubunda... ...bu... E, ...gönüllü katılımın... E, ...organize edilmesi. Bu başlı başına bir... Evet. Şey Bu arada olacak. hemen dinleyicilerimize... ...bir bilgi verelim. AFAD'ın... E, ...internet adresine girerlerse... ...afad.gov.tr... ...Türkiye Afet Müdahale... ...planına ulaşabilirler. Evet. Ve burada da hizmet gruplarının... Evet. E, ...sıralamasını da görebilirler. Evet. Evet. evet. Şimdi burada tabii ikinci bir... E, ...enteresan rakama... Ben e, değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de şu anda iki tane hizmet grubunda e, gönüllü katilimin olduğunu söyledik. Aslında e, yangın söndürme hizmet grubunda da başladı noktasal olarak. Ona var. itfaiye demiyoruz, yangın e, söndürme. Yangın söndürme. Evet. evet. Yangın söndürmede de e, koca elinde e, Antalya'da, Antalya'da var. Evet genişleyecek ee, ama şöyle oradan başlayalım isterseniz Almanya'da e, itfaici sayısı 1 milyon 300 bin gönüllü olan% 96.1 Türkiye'de kabataslak bir şey yani büyük şehirleri ben esas alıyorum yani maalesef e, diğer yerlerdeki itfaiye Hani itfaiye demek çok belki mümkün, mümkün değil. değil. Yani Türkiye'de bir milyon üç yüz bine karşı on bin civarında çok iyimser bir şeyle e, rakamla e, gidersek on bin karşılığı on bin. Kırsal'da itfaiye diye bir şey yok. Ve çoğunluk e, Almanya'nın tersi e, kadrolu. Evet. Şimdi burada e, kim itfaiye e, günlük hayattaki en önemli yani e, ambulans kadar şey kadar e, emniyet kadar. Yani günlük acil durumlarda olsun, e, büyük acil durumlarda olsun en önemli işi görecek olan can ve mal kurtarma anlamında kurum. Burada burada bir durmak lazım, bunu iyi bir düşünmek lazım, manzarayı görmek lazım. Başka şeylere girmiyorum. Arama kurtarmada da aslında benzeri bir durum var. E, Almanya'da THV 80 bin kişi, %99.1 gönüllü. Türkiye'de bütün arama kurtarma birliklerini toplasanız 3000 veya 4000 oralardayız İşte bir de hani iyimser bir rakamlar arama şey, kurtarmacı sayısı kurtarması bir 4000 de şeyi koyarsak gönülleri 8000 Evet veya 10.000 80 bin 10 bin, bin yüzde 99.1 gönüllü Almanya'da Türkiye'de tam tersine yüzde en fazla yani 40 ile 50 arası gönüllü oranı bu kadar bu, yani Bunları bir göz önünde tutmak lazım. Ee, buradan hareket ederek aslında ne yapılması gerektiğini görmek mümkün. Biz evet, ile... tespit etmek mümkün. Evet. Doğru. Ee, tampı, TAMP'a böyle değildi Bizim haberleşme hizmet grubuna gelince haberleşme hizmet grubu tabii bizim esas eksenimiz. Hoş diğer başka hizmet gruplarında da e, interaktif ilişkimiz var arama kurtarmayla da. Aslında haberleşme hizmet grubunun hizmet vermek durumunda olduğu... ...ve de hizmet almak... ...durumunda olduğu şeyler var... ...başka gruplar var. Evet. Bütün yani Haberleşme sıkıntısı çeken... ...bütün gruplara destek... ...veriyor ama... E, ...mesela yangın... ...söndürmeden... Asa, ...trafik ve güvenlikten... E, ...enkaz kaldırmadan... ...ondan sonra yani... A, ...nakliye enerji... ...hizmet grubundan, grubundan... ...bunlardan da gerektiği zaman destek alıyor... Ee, orada bir ilişki var. O ilişkinin e, acil durumlarda, telefonların gitmesi durumunda e, telsizle kurulması anlamadık. Telefon derken anlamad cep telefonları cep da, da dahil olmak dahil, üzere. Evet. Sabit zaman, telefon hatlarını da kastediyoruz. Evet, onlar evet. gittiği zaman orada iş bize düşecek. Ee, Haberleşme Hizmet grubumda bizim tabii aslında bütün hizmet grubunun en önemli rollerinden biri ee, telefonların kullanılmaz hale geldiği anda vatandaşın acil yardım isteklerini e, ...çağrı merkezlerine veya yardım alabilecekleri yere ulaştırmak. Kriz merkezi noktalarına. Ee, yani şöyle diyeyim, ambulans ambulans talebini, e, itfaiye talebini, talebini, emniyet talebini ilgili e, ...çağrı merkezine iletmek gibi bir iletmesi gibi bir problem var. Şimdi evet. telefon olmadığı zaman. Bunu yapamıyor. Şimdi büyük bir olayda, şimdi bir örnek vereyim. 24 Mayıs 2014 Gökçeada depremi. Evet. Hasar, yani kayda değer bir hasara neden olmadı. Ama Çanakkale kent merkezinde 205 kişi kendini pencereden açtı ve attı ve bir yaralandı. Ee, birkaç tane vaka bizim arkadaşların önünde oluyor. Tabii bizimkiler derhal AFA'da gidiyorlar. Bir grupta mahallelerde ve bir olay tam... Bir, bir, hatta bir, birden fazla sanıyorum olay. Önlerinde oluyor. Ve o ambulans gerektiğini, orada bir yaralı olduğu bilgisi bizim A üzerinden AFAD'a, AFAD'dan da 112'ye bildiriliyor. Sağlık bir şey grubuna. Sağlık grubuna. Evet. Şimdi bu bizim çok e, önemsediğimiz bir, bir, yani gönüllü haricinde yapılmasının mümkün olmadığını düşündüğümüz e, bir e, hizmet burada e, ana yani bizim önem senaryomuzun e, önemli şey noktalarından referans noktalarından biri bu. Çünkü evet. Buna yönelik olarak da biz e, mahalle afet gönüllülerinde bir protokol imzaladık. E, bu protokolü imzalamamızın en önemli nedeni mahalle bazında. Biraz önce verdiğiniz örneği evet, onu hayata, geçirmek, hayata geçirebilmek. Hayata geçirebilmek. Evet. O şeyde. O amaçla onu yaptık. Yani en önemli amacı o. Şimdi bunu e, adım adım şey yapacağız, gerçekleştireceğiz. Evet. Mahalle afet e, e, derneklerinin tamamıyla e, yani, geçerli mag, olabilecek. Mag, e, MAG derneği ve e, MAG-AME ile yani evet. acil müdahale ekibiyle. Acil müdahale evet. ekibiyle, evet. E, aslında çok enteresandır. MAG yapılanması biliyorsunuz 99 depreminden sonra başladı. Çoğu zaman önce koca elinde başladı. Komşuyduk orada. Fakat işte çok enteresandır. Almanların bir atasözü vardı. İyi işler vakit ister diye. <gülüyor> Bizde yani, o vakit biraz uzun oldu biraz ama. Biraz uzun oldu ama. <gülüyor> ama bakın yani olmasını şöyle. Aslında hepimizi bu tam toparladı. Evet. Tam hepimiz için bir e, motivasyon oldu. Çünkü ilk defa e, yani biz bugüne kadar birçok şey öne sürdük. Bizim gayretimizle yani bir gayretle anlatmaya çalıştık. Her zaman anlatamadık. Ama şimdi e, artık e, anlatabileceğimiz ve yani e, bizim dediğimizi e, ciddiye almak durumunda olan karşımızda muhataplar var. Evet. Bir yapı Çok var. Bir yapı var. E, bu yapı merkezi hükümet tarafından ciddiye alınıyor. E, bizi tabii rahatlatan bizim... E, ...daha iyi, daha, daha rahat ilerlememizi sağlayacak olan bir husus. 90, 1990'dan beri e, bu kurumlarla olan ilişkimiz... ...buna ilaveten... Yeni başlamış bir ilişki değil, değil Ve birçok vakada kendini kanıtlamış, evet. faydası görülmüş. E, bununla birlikte gerek TAMP'ın gerek hizmet grubu mekanizmasının oluşturulmasında... ...ya bu noktaya gelişinde... ...bu son revizyonunda... ...en başından beri... E, ...bunların içinde olduk. Evet. Burada dinleyicilerimize bir... E, ...hizmet gruplarına ilişkin... E, ...yapıyı şöyle bir kısaca... ...anlatalım. Ben önüme şemayı aldım. Evet. O şemadan hareketle. Şimdi bir operasyon servisi dedikleri... ...bölüm var. Hı -hı. Acil durum hizmet grupları ve... ...ön iyileştirme hizmet grupları olarak... ...ikiye ayrılıyor. Evet ayrıca lojistik ve bakım servisi, bilgi ve planlama servisi, finans ve idari işler servisi. Yani 4 ana servis altında evet. çeşitli gruplar var. Acil grup, hizmet grup, acil durum hizmet gruplarının başında sizin haberleşme evet. hizmet grubu geliyor. Ulaşım altyapı hizmet grubu, yangın, güvenlik ve trafik, evet. arama ve kurtarma, nakliye tahliye ve yerleştirme planlaması, enerji, e, sağlık hizmet grupları, e, bu acil durum hizmet grupları altında evet. yer alıyor. Ön iyileştirme hizmet grupları ise hasar tespit yani bu artık şeyin e, afetin olmasından sonraki evet. aşamadan bahsediyoruz. Gıda, tarım ve hayvancılık hizmet grubu, altyapı hizmet grubu, barınma hizmet grubu, beslenme, defin... E, ...hizmet grubu... ...enkaz kaldırma... ...psikososyal destek hizmet grubu... ...bu da evet. afetten hemen sonra devreye girecek olan... ...hizmet grupları... Evet. ...lojistik ve bakım servisinin altında ise... ...hizmet grupları lojistiği... ...teknik destek ve ikmal hizmet grubu... ...kaynak yönetimi hizmet grubu... ...uluslararası destek ve işbirliği e, ...ve ayni bağış depo yönetimi... ...ve dağıtım hizmet grubu yer alıyor... Bilgi ve planlama servisinin altında ise bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme hizmet grubu, finans ve idari işler servisi, satın alma ve kiralama hizmet grubu, muhasebe bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi boğuş hizmet grubu ve zarar tespit hizmet grubu. Evet. Bunların içinde üç tanesi e, gönüllü e, çalışmaya açık değil. Bunlar esas itibariyle bu finans ve idari işler, servisleri midir o konuda bir bildiğim ee, mı? şey var tabii asayişle ilgili. Evet. E, yani güvenlikle ilgili şey Evet, güvenlik yok. birimlerinin ondan sonra öyle önüm... hatırlıyorum. Bir yerlerini açıkçası şu anda tam hatırlayamıyorum ama evet. yani e, çoğunluğunda şey var. Gönüllü katılım öngörülüyor. Evet. Ve böylelikle bu 24 tane eee 27'nin 24'ünde bütün gönüllü çalışan e, kuruluşlara da evet. vakıflar, işte sizin gibi cemiyet, derneklerre evet. açık bir yapı evet. var. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Yani bu e, afetle yapılacak bir protokol sonucunda mı hayata geçiyor yoksa e, herhangi bir afet sırasında dahi bu e, hizmet grupları içinde yer almak mümkün olabiliyor mu? Şimdi... Yani e, bir akreditasyon... Şimdi İstanbul'da İstanbul'da bir çalışma yapıldı. Evet, evet. akreditasyon bu bir kavram. Bunun da benim de gelmek istediğim bir kavram. Evet. Şimdi bir kere İstanbul'da... E, bu İstanbul olarak... Yani İstanbul Afet Müdahale Planı çerçevesinde... Bir, yani genele ışık tutacak bir e, pilot çalışma yapıldı. Bu Burada, ne zaman yapıldı? Bu geçen sene. 2014. 2014. Evet. Yani 2013'te başladı, 2014'te sonuçlandı. Evet. Orada... Ee, ölçütler, kıstaslar ya yani da kriterler belirlendi. Şimdi bu kriterler e, ışığında e, katılım mümkün, gönüllü katılım mümkün. Şimdi yalnız kötü problem şu, bu bahsettiğimiz hizmet gruplarının hiçbirinde örgütlü e, örgütlü bir gön e, gönüllü yapılanma yok. Bakın bu önemli. Aa, Tabi. Yani dernek yok, vakıf yok. Vakıf yok. Yani buna yönelik olarak çalışan. ...bir hani, odak noktası diyelim. Evet. Yok. Şeyde var. İki, e, Haberleşme de var. Haberleşme de var. var. Ama öbürlerinde yok. Mesela sağlıkta falan yok mu? Şimdi sağlıkta... ...sağlıkta e, Umke ...ekseninde bu yapılacağı... ...öngörülüyordu. Umke ...biliyorsunuz ilk kurulduğunda... ...gönüllü ağırlığı olan... ...bir yapılanmaydı. Evet. Yani dışarıdan da gönüllü alıyordu. Ama oluyordu. şimdi tamamen... ...Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yapı. Ee, evet. Orada o... Belki sorun yaratabilir ama orada da bir takım çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Yani onu tekrar bir hani e, dışarıdan gönüllülerin katılımını açık evet. hale getirmeye yönelik bir takım düşünceler yürütülüyor diye. Ama mesela ben... Türk Tabipler Birliği, Psikologlar Derneği falan. Şimdi psikologlar bu... tabii şeyde olabilir. Ee... Sağlık grubunda. Hayır sağlık grubunda değil öbür psikososyal tamam. tabii. Psikososyal tabi. evet. O, yani grubunda. afet sonrası. Evet. Ee, rehabilitasyon döneminde muhakkak çalışabilirler. Ee, burada daha yapılacak bence e, işte esas bahsettiğim derken e, en önemli eksik... Esas adı, adım at atılması evet. gereken ya, nokta bu. Aslında mesela hasar tespitte de evet. ondan sonra risk analiziyle ilgili bölümlerde... Bunlarda hepsinde şey... Yani özellikle odalar, evet, mühendis odalarının evet, evet, çok evet. aktif bir rolü olması üniversiteler lazım. üniversitelerin tabi yani burada burada daha yapılacak bence daha e, başlanmadı bile evet. yani bizim bu anlamda uzmanlığa dönük e, sivil kuruluşlarımız e, bunun farkında mı acaba? Şimdi yani mesela bu toplantılara çağrılıyorlar. Çağrılıyorlar tabi çağrılıyorlar. Evet. Şimdi benim ...sezdiğim açıkçası... ...şöyle bir sıkıntı var... ...daha biz hala... E, ...afetler konusunda toplumsal bir... ...farkındalığa ulaşmış değiliz... değiliz evet. ...yani bunca... Şey ...gayrete rağmen ki çok ciddi şekilde... ...diyorsunuz... E, ...çabalar sarf ediliyor... Evet. ...eğitimler veriliyor... ...ama... E, ...bence hala... E, ...bir hani... E, ...bir hareketlenme gerçek anlamda... ...yani sürdürebilir bir şey yok... Bir, Nerede bir... görüyorsunuz problemi Aziz Bey? Valla e, toplumsal farkındalık. Problem bu bence. Evet. Yani e, olayın e, ciddiyetini mi farkında değiliz. Böyle bir... Ama ya, şikayete şey yap... gelince çok şikayet ediyoruz. E, yani bu, vallahi... e, beklentilerimiz çok yüksek. Ben bu e, Almanların arama kurtarma birimi şeyle bu THV'nin gençleriyle bir çalışmamız oldu Çanakkale'de 14-17 yaş grubu bana Hem biraz de. geç haber verildi mahiyeti ben bir öğrenci değişim programı zannediyordum işte Almanya'dan gelecek dendi nereden geleceğini sordum or öğrendim oradaki radyo amatörlerini hareketlendirdik akşam geldim bir baktım ki THV'nin gençleri Şimdi e, THV'de şöyle bahsettiğim 80 bin kişi. 80 bin kişi, evet. Bu 80 bin kişinin e, insan kaynağını hazırlayan ikinci bir birim, bir dernek. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı, Hitler dönemi vesaire ondan dolayı bir takım böyle şeyleri var. Hassasiyetleri var. Gençleri e, kamu birimlerinde eğitmiyorlar. Ayrı bir yapılanma, direkt bağlı şeyle, ilişkili e, THV ile. 14 yaşında giriyorlar. 17 yaşına kadar eğitimden geçiyorlar. Temel bir eğitim alıyorlar. Ee, 14 yaşındaki çocuklar bir THB'nin kamyonunda neyin nerede olduğunu, beni işe yaradığını biliyor. 17 yaşına geldiğinde işte gün sayıyor. 18'inde adım attı adı öbür tarafa geçmek için. Evet. Şimdi bu şey gibi. <gülüyor> yıldızlar futbol takımı falan evet. gibi bir şey. Evet. Şimdi e, itfaiye... bakıyorsunuz orada aynı şekilde. Eee şey bu fark bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şeye girilmediği müddetçe hem mekanizmalar sağlanmış, evet. hem ee, kamuoyu tarafından destekleniyor. Evet. Evet. E, hem tabii ki buralarda bir maliyet muhakkak oluşuyor. En, Hayır, hem söyle. donanım maliyeti, hem eğitim maliyeti bunlar karşılanıyor. Valla donanım biliyorsunuz en olayın en küçük payı. Payı doğru. Yani bir hizmetin doğru. bir hizmetin yürütebilmesi yürütebilmesini sağlayan veya ...sağlanmasını engelleyen... ...en önemli faktör personel gideri. Evet. Şimdi gönüllüye... ...şey yaptığınız anda olayı... Gönel, ...gönüllü eksenini oturttuğunuz zaman... ...bu sorunu ortadan kaldırıyorsunuz. Evet. Ee, Almanlar da... E, ...yani birçok başka... ...hizmette de, e, ...gönüllü ağırlık yani yüzde ...artı şey var. Bunlar olmasa... ...yani gönüllü katılım olmasa... ...bundan hiçbirinin verilmesi mümkün değil. Adamlar bunu bildikleri için... Ee, ya bu artık bir toplumsal şey konsensüs bir şey bu bir toplumsal sözleşme herkes bunu biliyor buna göre davranıyor başka türlü olmayacağını e bizde ise şöyle bir tutumum var her şeyi devletten bekleme evet. şimdi dışarıda dışarıda ya bahsettiğim ülkelerde nerede devlet diye bir haykırış duyamazsınız bu nedenle çünkü hizmet veriliyor en yakın yani hizmete herkes çok yakın hizme çok hızlı veriliyor niye verilebiliyor çünkü yani toplum olayın bir... Yani çözümün e, bir parçası oluyor toplumun kendisi. Dolayısıyla sıkıntı ortadan kalkıyor. Bir kere bunu çok iyi yerleştirmek lazım e, akıllara. E, buna göre ne yapılabilir? Bu tabii uzun soluklu bir olay. E, bir takım teşvikler vesaire bunu düşünmek lazım. Şöyle mesela çok ilginçtir. AB ülkelerinde e, üniversiteye girmek için... Almanya'da bu var. Bir kere e, muhakkak bir... Gönüllü faaliyette bulunmuş olmanız gerekiyor. Ee, eğer bulunmazsanız kolay kolay üniversiteye, bazı üniversitelerde hiç gelemiyorsunuz. Bazı ülkelerde e, sizin istediğiniz bir branşta eğitim almanız için hani çok kritik olan o ufak küsurat notu ancak öyle elde edebiliyorsunuz. Ee, Almanya'da zorunlu... Bir gönüllük, tuhaf geliyor belki söylendiği zaman. Bir mecburi gönüllük senesi var. Çünkü başka türlü e, Almanya'da askerlik hizmeti kalktıktan sonra e, bunu yapmak zorunda kaldılar. E, buna katılmadığınız zaman hani ileride bir takım sıkıntılar çekebiliyorsunuz. Öyle tatlı bir şey yani e, bir zorlama diyelim. Evet. Böyle sağlanıyor bu iş. Yani bunları bir esaslı bir düşünmemiz lazım. Evet, e, üniversitelerde de biliyorsunuz e, özellikle e, sosyal çalışmalara, sivil toplum e, evet. çalışmalarına katılmanın e, getirdiği e, puan da var. Yani o sizin notlarınıza eklenen e, bir unsur evet. olarak burada hayata geçiyor. Burada değil ama, burada henüz değil. Burada değil, evet. tabii ki yurt dışını evet. kastediyorum. Evet. Evet. Evet. Bunlar, bunlar üzerine düşünmek lazım evet. ve hatta daha da yaş Teşvik olarak... Teşvik edici. Arkadaşlar. Evet. evet. Yoksa bu... Bunun çünkü maliyeti de yok yani böyle bir teşviğin... Hayır. ...bir maliyeti de yok. Hayır, Hayır yok. Yani... Evet. ...burada burada yani bir top, toplumun... ...bir bence uyanması lazım. Ee, bu konuda. Çünkü başka türlü... Yani, ...ilerlememiz mümkün değil. Benim aklımın hiç almadığı bir şey. Yani bugün... ...ben şundan eminim ki... ...hiçbir belediyeye... ...vatandaş gidip... ...itfaiyenin ne olduğu konusunda... ...bilgi almaz. Evet. Ülkemizde. Ama nerede... ...hangi parkın... ...yapıldığı, hangi çiçeklerin dikildiği konusunda herkes çok şeydir. Ee, hani talepkar olabilir ama ben sizinle bahsedeyim ki itfaiye konusunda hiç kimse gidip bir hani sormak aklına bile gelmemiştir. Evet. Ki canlı kurtaracak, icabını canlı ve malını kurtaracak olan şeydir birimdir itfaiye. Yani bu bu, bu bir problem. Bunu bir şey yapmamız ya Yani bunu gözümüzün önünde... Gözümün önüne koymamız lazım. Koymamız lazım evet, ve evet. E, bunun nasıl ortadan kaldırılabileceği, evet, iyileştirilebileceği evet, konusunda evet, da evet. mutlaka biraz daha fazla gayret göstermemiz evet, lazım. Yapmamız evet, yapmamız lazım. Şimdi e, bir müzik parçası dinleyelim. Arkasından programımızın ikinci bölümüyle devam edelim. Evet, dinliyoruz. Açık Radyo 94.9'dayız, Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Aziz Şasa, arkadaşımız Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Evet Aziz Bey, e, bugün de e, zor ve acı bir gün yaşıyoruz. Programcımız, arkadaşımız Nuh Köklü dün akşam öldürüldü gazeteci evet, çok, çok ve üzücü. bu anlamda derin bir üzüntü Başınız içerisindeyiz, Sağ olun. Hepimizin üzücü. başı sağ olsun. Yel değirmeni dayanışmasından arkadaşlarının yaptığı bir açıklama var. O açıklamayı dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Ee, bu Yel değirmeni dayanışmasının yaptığı açıklamaya göre e, olay şu şekilde cereyan etmiş. Yel değirmeni dayanışması ve Forza Yel değirmeninden arkadaşımız Nuh Köklü'yü psikopat bir esnaf gözümüzün önünde katletti. Altı yol Boğa'da saat 20'de iç güvenlik paketine karşı diren özgürlük nöbeti tuttuktan sonra mahallemize dönerken kar topu oynamaya başladık. Karakolhane caddesine geldiğimizde camına sadece bir kar topu isabet eden aktar dükkanından çıkan katil küfürlü bir şekilde camının kırılma ihtimali üzerine bağırmaya başladı. ''Sakinleştirme çabamıza rağmen üslubunu değiştirmeyen katil, silahı getirir, hepinizi öldürürüm, raporum var, ertesi gün de elimi kolumu sallar, çıkarım.'' diyerek dükkana koştu ve elinde bir beyzbol sopasıyla dışarı çıktı. Sopayı savurduğu anda elinden alıp olayı kapatmak için ısrar etmemize rağmen tekrar içeri koşup, elinde ekmek bıçağıyla çıkan katil, önce kendisini engellemeye çalışan kadın arkadaşımıza bıçağı savurdu ve şans eseri bıçak omzunun üstünden geçti. Onu itip erkek arkadaşımıza ulaşan katil bıçağı ile montunu kesti ancak yaralayamadı. Ardından karşı kaldırımda kalan başka arkadaşa yönelen katil çöp konteynerinin arkasına onu sıkıştırıp itince Nuh yardıma koştu ve katile müdahale etti ve kayıp düştü. O esnada Nuh'a dönüp doğrudan göğsüne Bıçağı saplayan katil ayağa kalkarak bıçağı önüne gelene savurmaya devam etti. 10-15 adım atan Nuh yere yığıldı ve sağlıkçı arkadaşımız tampon yapmaya başladı. Bu esnada psikopat halen ''Bana bir şey olmaz, yarın çıkarım'' diye bağırıyordu. Arkadaşlarımız Nuh'u taksiyle hastaneye götürdüler. Bütün bu olanlara ve toplanan yaklaşık 150 kişinin kınamalarına rağmen küfürlerine, Kadın arkadaşlara tacizlerine devam eden katil dükkana girip bıçağı ve ellerini yıkadıktan sonra telefonunda sırtarak birileriyle konuşmaya başladı. Dışarı çıkıp önüne gelene küfür etmeye devam edince mahalleli psikopata müdahale etti ve esna, o esna, bu esnada yere düşerken dükkanın kapısındaki camı kırıldı. Bunu açıklama nedenimiz haberlerde sanki kar topu camı kırmış gibi takdim edilmesidir. Gezi direnişinden beri omuz omuza olduğumuz hayat dolu bir yoldaşımızı kaybetmenin hüznü ve öfkesiyle yazıyoruz bu satırları. Bu bir nefret cinayetidir. Neşe içinde kartopu oynayan, kadınlı erkekli bir gruba duyulan nefretin sonucuydu bu olay. Esnafa polislik yetkisi veren iktidarın yarattığı bir ölümdü. Tahammülsüz, psikopat bir toplumda bir devrimcinin bu kadar kolay ölmesini hazmedemiyoruz. Bu kadar kolay olmamalı. O kadar canımız yanıyor ki anlatamayız. Bu akşam saat 19'da Nuh yoldaşın katledildiği Karakolane caddesinin girişinde karanfillerle anma yapacağız. Bizi bu zor günümüzde ne olur, yalnız bırakmayın. Hepimizin başı sağ olsun. Arkadaşımızın cenazesi ile ilgili bilgi geldiğinde sizlere ileteceğiz sevgiler. Evet, Nuh Köklünün arkadaşlarının e, yaptığı açıklama bu. Evet programcımız, arkadaşımız Nuh Köklü'yü dün akşam e, menfur bir cinayet sonunda kaybettik. Gerçekten büyük bir üzüntü içindeyiz. Aa, evet. Sözün bittiği yani, yani inanılmaz bir olay. Maalesef. Maalesef. Olay. Evet, maalesef, Yani her maalesef. gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Yeni bir cinayetle, bir saldırıyla karşılaşıyoruz. Evet... E, Programımıza de devam edeceğiz. Evet. Ee, şimdi birinci bölümde e, Türkiye Afet müdahale planını konuşmuştuk. E, Aziz Bey. E, bir de e, Ankara'da strateji evet. çalıştayı gerçekleştirdiniz. Onun bilgilerini de paylaşalım. Evet. Af AFAD Başkanlığı'nın e, Türkiye Afet yönetimi strateji planı ...için gerçekleştirdiği bir e, çalıştaya e, davet edildik. Buraya 102 kamu kurumu, 72 STK, 45 özel sektör kuruluşu ve 70 tane üniversite temsilcisi. Toplam benim tahminim tam rakamı bilmiyorum ama 800-900'e yakın insan. Ciddi rakam. Evet yani evet. ilk şeye, ana toplantı. ondan sonra şeylere göre... ...yani hizmet gruplarına... ...veya işte konulara göre... E, e, ...oturumlar yapıldı. Sunumlar yapıldı orada. Biz bu bilgi iletişimle... ...ilgili bölümdeydik. Orada şunu yaptık biz. E, çözüme yönelik olarak... ...özel sektörün... E, yani ...özel sektör de çağrılacaktı. Biz e, bizim... ...bölüme yani haberleşmeyle ilgili... ...bölüme... ...doğrudan doğruya... E, ...haberleşme sektöründe... ...olmasa bile... ...beraberce bir pilot proje... ...yürüttüğümüz... ...Türkiye'nin o ilk 500'ünün... ilk 10'unda... ...yer alan bir Çanakkale'nin... ...mukin bir şirketi... E, davet, ed yani ...davet edilmesini önerdi... ...kabul edildi. Çok güzel. E, bununla birlikte... Çok yakın ilişkimiz olan bir GSM operatörünü de yani bu ITU toplantısında beraber Çalıştı, çalıştığımız evet. bir GSM operatörünün iş sürülebildiği e, şeyini, koordinatörünü rica ettik, davet edildi. E, toplantıda tabii şöyle bir enteresan bir şey oldu bizim bölümde. Ee, Birçok projeden bahsedildi yüksek teknoloji, e, yani geleceğe yönelik teknolojiler bunlara çok girildi. Fakat orada biz e, şu anda hemen olabilecek bir afette ihtiyaç duyanların çözümün nasıl bir şekilde parçası olabileceğinin bir örneğini bu çalıştığımız... İşbirliği yaptığımız ilk pilot uygulamayı gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşuna anlattırdık. Çok güzel. Şimdi enteresan bir şey oldu. Bir an böyle bir e, durakladı şey e, dinleyiciler, katılımcılar. Ondan sonra evet yani çok teknoloji konuştuk ama hani bir de somuta ilişkin, somuta ilişkin burada bir şey var deyip strateji planına bir takım önemli... E, ...hani başlıkları... ...bu şekilde daha ilettirdik. Daha sonra ben... ...olayı daha... E, ...geniş şekilde işleyerek... ...AFA'da... ...ilettim. Şimdi... E, ...buradaki başlık şu... ...ana başlık... E, ...ihtiyacı hissedenin çözümün parçası olması. Gönülüklemedin evet. Bu önemli bir şey. Yani... ...bizim anlatmaya çalıştığımız şey... O ...diğer demin konuştuğumuz, birinci bölümde konuştuğumuz... ...ee... Yani halkın birtakım konularda gönüllü olmasınınla bunun e, e, bu aslında temelde aynı şey. Yani 5000 kişinin çalıştığı bir fabrika fay 5 kilometre mesafede, il merkezine 100 kilometre, en yakın ilçeye yardım alabileceği en yakın ilçeye 40 kilometre mesafede. Şimdi burada artık teknoloji vesaire değil, burada pratik çözüm lazım. O pratik çözümü de ortaklaşa yaptığımız pilot projeyle sağladık. Şimdi bu yaygınlaşırsa e, sanıyorum e, acil durumların ve afetlerin çok sorun yaratabilecek bir faslı otomatikman hallolmuş olacaktır. Yani can ve mal emniyeti anlamında önem taşıyan bir e, fasıl hallolmuş, hallolmuş olacaktır. Olacak. Artı özel sektörde artık bu ...mekanizmanın içine bir şekilde girmiş olacaktır... ...bir çözüm ortağı olarak. Sadece talebeden değil, hizmet talebeden değil... ...o... E, ...hizmetin... ...sağlanması konusunda bir dayanışma unsuru olarak... ya ...dayanışma verecek bir unsur olarak... ...yapacağı bir sürece girece girecektir. İşin ilginç tarafı... ...bu aslında şeyde... ...şimdi buradan tabii şöyle bir yere hemen gidiyoruz... ...bir bizim uzun zamandan beri... ...gündeme getirdiğimiz bir ISO 22301... ...olayı var. Bir standart... Bu standart e, çok enteresandır. Japonya'da 2011'de e, olan deprem, tsunami, nükleer kaza silsilesinin akabinde oradan 3 veya 4 ay sonra hızla kabul edilen e, devreye sokulan bir standart. 22.301. 22.301. Evet. Başlığı şu. İş sürdürüle birliği ve risk analizi. Üç tane bizi çok ilgilendiren e, başlık var. Bir tanesi e, alternatif haberleşme, bir tanesi işbirlikleri, protokoller, bir tanesi de erken uyarı. Düzenlerini, entegrasyon. E, burada, bunun üçünde de bizim şu anda, yani zaten amaçladığımız ya yani bizim şu anda olan protokoller, bizimle işbirliği yapan... Ee, kurumların da yararlandığı bir protokol olmuş oluyor. Ee, risk analizi e, zaten bizde var ama bu e, bir yandan da bu kandil rasa yürüttüğümüz bu erken uyarı olayında hmm. henüz erken uyarı değil ama e, bu konuşuluyor. Bizim altyapımızdan bu kandil ile yürüttüğümüz yani şu anda çalışmanın bir ilave unsuru olarak belki tsunami uyarılarında da bizim şeylerdiricez. Ağdan vereceğiz. Ee, Ağdan vereceğiz. Evet. Evet. Ağdan vereceğiz. Ee, alternatif haberleşmesi zaten. O çalışmada herhalde sona yaklaştı, değil evet, mi? Evet. İlerliyor. O konuda e, istişaremiz devam ediyor. E, bir bakacağız muhtemelen, muhtemelen. Onu zaten aynı altyapı. Yani kandilde o şeyi verecek olan, uyarıyı verecek olan. Ee, ...birim, bizim şu anda çalıştığımız birimle... ...aynı birim. Evet. Aynı altyapıdan çıkacak... ...şey uyarı. Dolayısıyla ben onun olacağını... ...düşünüyorum. Dolayısıyla erken uyarı... ...faslı da... E, ...bir anlamda girmiş olacak. Tabii bizim... ...meteorolojiyle düşündüğümüz bir takım işbirlikleri... ...var. Bunlar da olduğu zaman çok geniş... ...spektrumlu bir erken uyarı... Çalışma haline gelecek. ...çalışması haline gelecek. Evet. Ee, bu... Bu arada ISO 22301... ...çok enteresandır. Dünyada ilk... E, ...uygulayan Vodafone. İlk alan. Ne, nerede uyguluyor? Buna Avrupa'da mı bütün uyguluyor? Dünyada. Bütün dünyada. Evet, uyguluyor. Bütün dünyada uyguluyor. Buna Türkiye'de dahil tabii. Evet, evet. Türkiye'de dahil. Evet. E şeyde, e, Türksel'inde var sertifikasyonu. Evet. Şimdi biz tabii o sertifikayı... ...veren e, kurumla... ...görüşmelerimiz devam ediyor. Yani Bir, bir mizaatlarda bulunduk. Yani bir tam... Olayı bir yerine oturtmaya çalışıyoruz. Ee, bizim bu çalıştığımız işbirliği yapmamız ilk projeyi gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştirdiğimiz... büyük kuruluşta zaten ilgileniyor şeyle. yani evet. 301 ile. Ama bu tabii e, özellikle sanayi kuruluşları açısından son derece hayati bir konu. Evet. E, 99 depreminde de çok net olarak... ...örnekleriyle karşı karşıya Doğru. kaldık. Hatta Doğru. banka sistemlerini... ...ne kadar etkileyen bir... Öyle. E, ...sonuca... ...ulaşmıştı. Valla ileride... ileride e, ...hani çok bu arada... ...16 sene geçti. Bir takım şeyler... ...değişti diye düşünmeyelim. Aksine e, telekomünikasyon... ...altyapıları daha da kırılgan hale geldi. Çünkü daha da şey yaptı, karmaşıklaştı. Dolayısıyla yine ihtiyaç olacak. Değişen çok fazla bir şey yok. Doğru. Yani onun için... Ee, bunun üzerinde durulması e, gerekiyor. Ee, zaten artık 22301 benim anladığım kadarıyla özellikle tedarik zincirinde önemli yeri olan yani büyük ihracatçı olan artı temel bir takım hizmetlerin e, sağlanmasında ve manların... Malların sağlanmasında rol oynayanlar için yavaş yavaş bir zorunluluk haline geliyor. Evet. Onu çıkartıyorum. Ben tesadüf değil. Yani Japonya'daki bu silsilden sonra bunun apar topar şey yapması. Tabii şöyle bir avantajı var. E, temeli aslında tabii bütün bunların temeli iş güvenliği. Şimdi iş güvenliği konusunda bizim bu çalıştığımız e, kuruluş çok titiz. Son derece titiz. Dolayısıyla e, o, onun üzerine muhtemelen inşa edecek. Bilmiyorum, bunlar tabii bir takım görüşmeler meselesi. Onların iç şeyi kararı ama e, iş güvenliğinin bu konuda çok önemli bir temel oluşturduğu e, açık tartışmasız ortada. Tartışmasız. Tabii. Evet. Tabii. Ben hemen e, bir, e, sizden izin isteyerek e, iş e, e, güvenliğine ilişkin ve işçi cinayetleri diyoruz artık. E, işçi cinayetlerine ilişkin Ocak ayındaki e, raporu sunmak istiyorum. E, i̇ş güvenliği meclisinin e, iş, işçi sağlığı ve e, iş e, güvenliği meclisinin e, raporu. E, Ocak ayında da 125 işçi vatandaşımızı kaybettik. Yani son 3 yılın Ocak aylarına baktığımız zaman 2013 81 İşçi 2014'te 101 işçi, e, Ocak 2015'te ise 125 işçi vatandaşımızı bu iş cinayetlerinde, kazalarda kaybettik. İnşaat, taşımacılık, tarım ve iş, enerji iş kolları gene ön planda. İnşaat ve yol iş kolunda 29 işçi, taşımacılıkta 23 işçi, tarım, orman iş kolunda 13 işçi, enerji iş kolunda 10 işçi, belediye genel işler iş kolunda 7 Ticaret Büro eğitimde altı emekçi vatandaşımız, madencilik işkolunda beş işçi vatandaşımız hala devam ediyor madencilikte gördüğünüz gibi, metal işkolunda beş, tekstil deri işkolunda dört, ağaç kağıt işkolunda dört işçi, savunma güvenlik işkolunda üç işçi, gıda şeker işkolunda iki işçi vatandaşımızı, petrokimya ve lastik işkolunda iki işçi, iletişimde iki işçi. Basın gazetecilik iş kolunda bir işçi, banka, finans, sigorta, çimento, toprak, cam, sağlık, sosyal hizmetler, konaklama, eğlence iş kollarında da birer işçi vatandaşımızı kaybetmişiz Ocak ayında. Ee, en çok e, trafik ve servis kazaları düşme, ezilme, göçük ve di diğer nedenlerden ölümler var, trafik ve servis kazası nedeniyle 41 işçi vatandaşımız, yani bu 125'in 41'i işte işine giderken veya işten dönerken, diğer nedenlerden dolayı kalp krizi, silahlı saldırı, çığ düşmesi iç kanama 25 işçi vatandaşımız, düşme nedeniyle 21 işçi vatandaşımız, ezilme göçük nedeniyle 15 işçi vatandaşımız, elektrik çapması nedeniyle dokuz patlama yanma nedeniyle 5, kesilme kopma nedeniyle 5, zehirlenme boğulma nedeniyle 4 işçi vatandaşımızı can vermiş. E, 125 işçi vatandaşımızın 5'i kadın, 3'ü çocuk, 6'ı da göçmen işçi. Yani bu e, felaket tablosu her ay e, maalesef devam ediyor ve e, alınacak e, önlemlerin de çok süratli gerçekleştirilmesi gerekiyor ama maalesef böyle çılgıncasına bir şey devam ediyor. Evet. Son dakikalarımızı da isterseniz bu sınav ve eğitimlere telsiz sınavları ve buna ilişkin yapılan eğitimlere ayıralım. Burada nedir durum? Bizim şubeler talep üzerine. Eğitim veriyor. Bizim web sayfasında genellikle m, teknik, bugüne kadar teknik e, konularla ilgilenmemiş insanlar için e, sınavlarda, amatör telsiz sınavında en büyük sorunu yaratan teknik sınav e, bölümüyle ilgili güzel bir video var. O evet. videoyu üç defa, dört defa dinleyip not alan çok rahatlıkla sınavda başarı kazanabilir. Bir de işletme ile uluslararası ilişki e, uluslararası e, şeyler e de uygulamalar diye bir bölüm var onunla ilgili de bir e, video var o, artı o biraz ezber şeyinle soru cevap şeyine yapılabilir ve eğitim ama yani o tabi tam olmuyor bu işin prağinin yapılması lazım şu başvuru halinde talep olması halinde bu eğitimler yapılabilir, açılabiliyor. Yapılabilir, evet, evet. evet. Kaç kişi gerekiyor bir eğitimin olması için? Vallahi onu öf, yani 10-20 arası bir şeyle başlanabilir. Evet. Başlanabilir. Başlanabilir. Ki sizin bu özellikle özellikle sektörle yürüttüğünüz çalışmalarda evet. şey çok önemli tabii. Evet. Herhangi bir kuruluş karar verdiği anda. Ee, çok hızlı bir şekilde bu eğitimleri gerçekleştirmek sanırım evet, evet, mümkün evet, olabiliyor. Evet, evet. Yani bu Çanakkale'deki pilot projede tabi biz orada çok yani bizim şubemiz çok iyi bir performans gösterdi. Bu bahsettiğimiz kurumda, işbirliği yaptığımız bir iki kurumla orada çalıştık. İkisinde de iş güvenliği uzmanlarını eğittik. Onlar e, sertifikalandırdı ve onlar şu anda şeyi yürütüyor. Daha biraz sağ eğitimleri olacak, onları da vereceğiz. Çok güzel, çok güzel. Ee, bu arada yeni kurulan bir şeyiniz oldu mu, ee, Şubeniz oldu mu? Elazı var, yakın tarihte kurulan. Elazı var. Bazı şubelerimizi kapattık, tekrar yeni bir kadro ile açıyoruz. Ee, Elazı tamamen yeniden kurulan. Bazı temsilciliklerimiz var. Ee, biraz daha. Şey gidiyoruz şu anda. Daha bir yavaşladı ama zaman içinde şöyle bir şey var. Bizim en büyük sıkıntımız Doğu ve Güney Doğu'du. Şimdi orada haberleşme hizmet grubundaki kurumlarla sinerji içinde hareket edeceğiz. Çünkü bu kurumların bazılarının bize ihtiyacı var bizim yaptığımız, bizim verdiğimiz hizmete. Aslında evet. hepsinin ihtiyacı var da bazılarının daha fazla ihtiyacı var. Orada şöyle bir sinerji yapıp. Önümüzdeki dönemde e, onlarla birlikte yani onları da e, bizim örgütlenmenin içine onlardan gelecek gönüllüleri de alıp. Dahil edip. Dahil edip onlarla yola devam etmek gibi bir stratejimiz var. E, bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu olduğu zaman bizim herhalde e, yani gerek nüfus gerek ekonomik e, güç anlamında e, gönüllü bulmayı zorlaştıran bir takım ee, yapılanma şey, e, noktasına varacağımızı düşünüyorum. Daha rahat ilerleyebileceksiniz. Evet. Evet. evet bu Ankara'da gerçekleşen strateji çalıştayının devamı olacak mı? Onu bilmiyorum açıkçası. Evet. Ee, bir belge yayınlanacak. Herhalde onu bekliyoruz. Bizim epey bir da Belge derken oldu. bu çalıştayın yani onun bir sonucu, bir özet belgesi, özeti evet. Evet. Özet çıkacak. Bu kamuya da açıklanacak mı muhtemelen? Acaba? Evet. Evet. evet. Gene bu evet. Afad'ın üzerindeki evet, evet. Tabii, bir tabii, şey herhalde. Tabii. tabii. Evet. Afad'ın üzerinde. Evet. Ee, İstanbul'da e, Afad'ın e, özellikle sivil kuruluşlarla yapmayı düşündüğü bir toplantı, bir çalıştay. Şu ana kadar mu? şu ana kadar o konuda bilgim yok. Evet. Olabilir. Olacaktır. Olabilir. Yani. İstanbul birçok anlamda şu anda ön planda ve pilot çalışmalarının yürütüldüğü yer. Dolayısıyla ben daha işin başında olduğumuz daha yani yoğun çalışmaların olacağını düşünüyorum. Evet. Bir de kafaları çok karıştıran bir konu var. Biz bunu bir iki programımızda da dile getirdik. İstanbul'da birbirine çok yakın. ...iki tane afet koordinasyon merkezi var. Birisi belediyenin... E, ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... E, ...AKOM evet. merkezi. Evet. E, diğeri de AFAD'ın... ...yeni evet. kurulmuş olan... Evet. E, ...yani aralarında... uçuş işte kuş uçuşu... 3 kilometre, dört ...en kilometre fazla, Üç, o kadar... Evet. E, ...bir e, merkezi var evet. gene... E, ...koordinasyon evet. merkezi. Bu iki merkezin konuşması... E, ...çalışmaları hakkında bir e, genel e, bilgi verebilir miyiz neçilerimize Şimdi şöyle e, belediye be, yani benim şöyle ilk aklıma geldiği kadarı beş veya altı tane hizmet grubunda ya ana çözüm ortağı ya destek çözüm ortağı. E, dolayısıyla belediye tek başına çok fazla e, far, çok fazla konuyu, çok farklı konuları koordine etmek Durumunda. durumunda yani dolayısıyla model doğru çünkü bütün bunlar için çok ciddi bir kadro gerektiriyor. Bu kadronun e, çalışacağı bir altyapı olması lazım, yer olması lazım. O anlamda AKOM'un rolü birinci derecede o. Evet. AKOM öbür tarafında o bir almam İstanbul'a dönük. Evet. Yani belediyenin belediye, verdiği hizmet, evet. Belediyenin verdiği hizmetleri ko koordine etmekte. Evet. E, artı gerekli hallerde şeyin e, öbür tarafın yediği de olabiliyor. Diğer taraf afadın ki ise diğer yani o bütün saydığımız o 20, e, 24 gün hani diyelim e, 27'inin beşi, 27 beşi bu tarafta ya sekizi buradaysa... ise kalanı öbür tarafta koordinelenecek evet. e, zorunda. Öyle bir iş bölümü Öyle bir iş bölümü var. Birbirlerine zaten irtibatları var. Evet. Yani haberleşme anlamında da irtibat irtibatları da var. var. Dolayısıyla aslında tabii şey de duruyor. E, vali'nin oradaki ilk ilk yapılmış en, olan, o da duruyor Doğru. Bir dolayısıyla o tabii daha sekonder, o yedeğin yediği gibi işte şeyin oldu e, ama e, ana yapı şey, yani ya, olayın mantığı bu. Evet. Bir de Anadolu yakasında da herhalde ikinci bir evet, şeyi kurulacak. Afadın, Afadın evet. Evet, var. İkinci bir şeyi var, kuruluyor. Evet. evet. Ee, Aziz Bey size çok teşekkür ederiz. Ee, gene kara bir günde bir evet, program maalesef. yaptık. Programcı. Ee, arkadaşımız Nuh Köklü'yü kaybettik gün eylesin. akşam. Ee, bugün saat 19'da Karakolane Caddesi'nin e, girişinde Kadıköy'de Karakolane Caddesi'nin girişinde Yel Değirmeni'nde e, bir e, anma gerçekleşecek. E, ona da e, bütün dinleyicilerimizi e, ...çağırıyoruz... E, ...bilgi veriyoruz... ...evet çok çok teşekkürler... Ben ...sağ teşekkür olun... E, ...Açık Radyo 94.9'da... ...Altın Saatler Programı'nda... ...bu hafta konuğumuz Aziz Şasa idi... ...Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı... ...özellikle haberleşme alanında... E, ...ve... E, ...AFET'e müdahale... E, ...risk azaltma konusunda... E, ...geldiğimiz noktayı... ...özetleyen, 2014'teki... ...çalışmaları... ...özetleyen bir program... ...gerçekleştirdik. Gelecek hafta... ...yeni bir altı Saatler programında... ...görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Hayatta kalmak için